Evet Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecmain emma abad hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bugün yine çarşamba günü Selefi Salihin Akidesi adlı dersimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle şu ana kadar sizlerle takriben 7 ders yapmış olduk. Bugün de kaldığımız bab bölüm olarak el imanu ve erkanuhu adlı iman ve şartları iman ve şartları bölümüne geldik. Hatırlarsanız daha önceki hafta sizlerle beraber Selefi salih'in akidesinin esasları üzerinde durmuştuk ve bu esaslara Değinmiştik kardeşlerim. Ehnu sünnet ve cemaat akidesinin değişmez açık esasları kuralları olduğunu söylemiştik ve bu kuralları sahabeye tabiine tebe-i tabiine dayandırdığını nakletmiştik kardeşlerim. Sonra ister mutavatir olsun, ister ahad olsun, gelen rivayetlere itikadi ve ameli açıdan doğrular. Mutavatir ile ahad arasında ayrım yapmaksızın hadislere hüccat gözüyle bakar demiştik. Ancak sapık fırkalar sadece mutevatir hadisleri itikatta delil gördüklerini, ahad hadisleri ise itikadi bakımdan delil almadıklarını söylemiştik. Bu ayrımın sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in dediğimiz üç faziletli Kurum, nesiller dediğimiz o topluluğun döneminde bulunmadığını da söylemiştik. Bunların ortaya attıkları bu görüşlerinin de bidat bir görüş olduğunu nitelendirmiştik. Ayrıca bu görüşte bugün çok akademisyenler olduğunu, profların olduğunu, medyatik konuşmalar yaptıklarını hatırlıyoruz, biliyoruz. Onlarla zaten bizim usulde temelde büyük farklılıklarımız olduğunu hatırlamamız lazım. Yine şunlara da değindik hatırlarsanız kısa kısa değinmeye çalışıyorum. Geçen haftayı tekrarlıyorum. Ehen sünnet ve cemaat yani selef-i salih'in akidesine bağlı olan müminler Kur'an ve sünnet naslarına sımsıkı bağlılardır. Akıldan önce Kur'an'ı ve sünneti kendilerine rehber alırlar. Aklı bir araç olarak görürler, asla amaç statüsünde Görmezler demiştik kardeşlerim yine onlar hiziplere ayrılmazlar grup grup fraksiyon fraksiyon olmazlar aralarında birlik ve beraberliği muhafaza ederler dedik yetersiz akıllardan akli bir takım çıkarımlardan uzak kalırlar dedik bunlara şimdi yeniden tekrar tekrar dönmemiz vaktimizi çok alacak. Allah'ın izniyle bir önceki dersimizi izleyen veya yeniden takip etmek isteyen kardeşler bunları hatırlayabilirler. Lugavi ihtimallerden, batıl kıyaslardan, felsefe, keşif ve zevk ile Kur'an ve sünnetin naslarını asla iptal etmezler demiştik. Bunların üzerinde durmuştuk. Her birinin tanımlarını gücümüzün yettiğince yapmıştık kardeşlerim. Sonra da dinin temelini Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrettiği gibi tamamlandığına iman ettiklerini, din olarak İslam'dan razı olduklarını, dine ekleme ve çıkartma yapma yetkilerinin bulunmadığını, bildiklerini, buna iman ettiklerini söylemiştik. Ancak günümüzde dine ekleme, çıkartma yapan birçok fırkalar olduğunu da hatırlatmıştık. Son olarak da şer'i nafızlara değer verdiklerini, bid'i dediğimiz bid'at lafızlardan da sakındıklarını hani mesela istiva konusunda bu ümmetin selefinin bize öğrettiği, naklettiği üstü oldu, kuruldu, yükseldi anlamının dışında işte istila etti, hükmetti, kuşattı demediklerini yani sonradan böyle bid'at lafızlar çıkartmadıklarını söylemiştik veya Allah hakkında kadim ismini cisim ismini, araz ismini cevher gibi buna benzer sıfatları vermediklerini sonradan böyle isim ve sıfatlar türetmediklerini söylemiştik bir başka örnekle de hani bidatul hasene diye bir tabiri bidat bir lafzı kabullenmediklerini tüm bidatlerin sapıklık olarak görüldüğünü söylemiştik bidat asla kısım kısım değildir tek kısımdır bütün bidatlar da sapıklıktır Elhamdülillah geçen hafta bu konuların üzerinde durmuştuk kardeşlerim. Bugün birinci esas dediğimiz iman ve şartları adıyla gelen erkenul iman dediğimiz imanın rükünleri veya imanın şartları diyebiliriz. Ne demek rükün? Ne demek şartlar? Yani iman bu temel rükünlerle olur. Bu rükünlerden birinin eksikliği İmanın bütünlüğünün eksikliği demektir. Bu yüzden rüknü çok iyi anlamamız lazım. Rükün o zaman burada nedir? Esastır, temeldir, şarttır. Yani bir şartın eksikliği bülent, diğer bütünün olmadığını ifade eder. Zaten biraz sonra hep birlikte bu konulara beraber mukayeseli, karşılıklı böyle istişare çerçevesinde değinmeye çalışacağız. Bana... Öncelikle böyle bir mukaddime fırsatı verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Muzaffer Hocam, İbrahim Hocam, Selahattin Hocam hepinizden Allah razı olsun bir tekrar yapmış olduk. Umut ediyorum ki geçen konularla bugünkü dersimizi de bağlayacağız. Şimdi imanın şartları kardeşlerim şüphesiz ki biliyorsunuz değerli kardeşlerim. İzzetin, musretin, rahmetin, hayrın ve bereketin sebebi. Kur'an ve sünnet naslarına bağlanan Selefi Salih'in yoluna tutunmaktan geçiyor. Yani yeryüzü Müslümanlarının izzetleri, onurları, şerefleri, haysiyetleri ve onların kesintisiz bir nimete ermeleri değerli kardeşlerim. Ancak Selefi Salih'in akidesine uymaktan geçiyor. Ya bu ne kadar büyük bir taassupluk demeyin. Yani selef-i salihinden başka bir yol mu yok ki illa selef-i salihin iddiasında bulunuyorsunuz demeyin. Evet biz Resulullah'ın ashabının sahabe ve tabiinin ve tebe-i tabiinin yolunda giden imamları ve onları örnek alan topluluğuz. Akidemizde usuller var, kriterler var, dinamikler var. Biz bunlara bir usul çerçevesinde iman etmişiz. Elhamdülillah bu alanda da büyük meşayihlar dediğimiz büyük ilim ehlinden, akidede, hadiste, fıkıhta, büyük ulemalardan dersler alıyoruz. Yani söylediğimiz sözün öyle bazı insanların iddiaları gibi olmadığını bilmemiz lazım. Biz burada temel esaslar ve usuller çerçevesinde bu ümmetin 1400 yıldan beri koruduğu değerlerini muhafaza ediyor İlmi çerçevede konuşuyor. Söylediklerimizin eğer Kur'an ve sünneti muhalif bir yanı varsa bunlar ilmi çerçevede reddedilmeli ve bize ifade edilmelidir. O halde bizim onurumuz, cennetimiz, rahmetimiz ve rahmete ermemiz diyelim ancak selefi salihinin yani ehli sünnet vel cemaatın akidesine bağlı olduğunu söylemiş olalım hemen girişimizde. Bu dersimizde Senefi Salihin akidesinin temel esası, rükünleri, şartları üzerine konuşacağız. Yani sünnet ve Cemaat akidesini bina eden temel çimento nedir? Ona değineceğiz. Temel çimento nedir çimento? Evet, çimentoyu bana tarif etmek isteyen bir kardeşim. Evet İbrahim yapının sağlamlaşması ve e, onu daha dinamik, daha, dik, daha sağlam tutması için kullanılan tozdan yapılmış bir maddedir. Güzel. Çok güzel. Evet Muzaffer Hocam. Bazı kimyasalların birbirine katılarak inşaatlarda kullanılan, onun uzun süre, uzun süre e, bir arada kalmasını sağlayan madde. Güzel. Çimento o zaman olmazsa olmazlardan değil mi? Bir binanın kurum aşamasında akidenin de tosu olur kardeşlerim. Bu akidenin bir iskeleti olur. İskelet nedir? Evet. Buyurun. Erdan. Bir bedenin kemik yapısıdır hocam. Evet. Yani insanın bedenini ayakta tutan etlerin üzerine giydirildiği ne diyoruz? Kemikler. Ve bu iskeletten bir parçanın kopması, biliyorsunuz bir kırık olsa bedenimizde her yerimiz sızlar. Kemik olmalı ki iskelet ayakta durması lazım. İşte insan nasıl iskeletle ayakta duruyorsa keza binalar nasıl çimentoyla, kumla ayakta duruyorsa Zeynep hocam Müslümanlar da ehli sünnet ve cemaat takidesinde temel şartlarla ayakta duruyor. İşte biz bugün iskelete değineceğiz. Temel bir çimentoya değineceğiz. Cismimizi ayakta tutan, imanımızı ayakta tutan, muhafaza eden imanın ve onun şartlarına değineceğiz. Biz bu temelden mahrum olduğumuz zaman mahzun olacağımızı bilmemiz lazım. İnşallah bana izinlerin. Gelin bu çimentomuzu, iskeletimizi öğrenelim. Ben zaten demin de söyledim. Buradaki çimentodan ve iskeletten maksat iman ve onun bize gerekli kıldığı şartlarıdır. Tamam mı kardeşlerim? Güzel. Evet Muhammed kardeş sen parmak kaldırdın. De, mesela biz e, temel dedik, çimento dedik. Yani bir binanın iskeleti de o binanın yani Ayaklarıdır. O ayaklarından bir eksik bir şey olduğu zaman e, yıkıldığı zaman o bina da yıkılığına mahkumdur. Yani. Çok güzel. Yani deminki söylediklerimizi sen biraz daha genişlettin. Beyan ettin Allah razı olsun. Şimdi bana kardeşlerden bazıları kitabımızın adı üstünde konusu iman ve şartları. Peki iman lügatta nedir? İman ıstılahta nedir? Bir şeyin tarifi gerçekleşirse anlamı bilinirse konu bütünlüğü anlaşılmış olur. Söz sizde bana imanın öncelikle lügat tanımını sonra da ıstılahi tanımını İnşallah yapar mısınız? İbrahim kardeş. Evet. İman hocam lügati anlamı pastiklemek, doğrulamak anlamına gelir. Evet. İstilahi anlamı ise Allah'ın birliği. Hocam kitaba göre bir şey yoksa daha önce Yok kitapta zaten temel bilgiler olmakla beraber eksik kalan yerler yerlerde olabilirsen şu an e, imanı zaten lügat olarak tanımla bir de ıstilahi anlamıyla. Değineceğiz. Ama genelde biz kitaba bağlı kalacağız. Tamam Evet. Allah'ın birliğini dille söylemek, kalbe tasdiklemek ve amelde ise uyurlamaktır. Çok güzel. Önce lügat üzerinde duralım. Sonra da ıslaha değinelim. Evet. Yeniden bana imanın lügat anlamını, evet Veysel kardeşim söyler misin? Anlamı doğrulama da tasdiklemektir. İstilahi imanındaysa kalbe iman ettir. Çok güzel. Şimdi burada Lügat anlamını tasdiklemek olarak bizi açıkladı İbrahim. Sen dedin ki dille söylemek bir başka tabirle ikrar dedin. Sonra tasdik dedin. Acaba hangisi doğru? İki tane tanım çıktı. Sizde çelişkiye çelişkide mi kaldınız? Yoksa herkes bana böyle donmuş bakıyor. Hocam <gülüyor> ne oldu kardeşler ne oldu hemen çelişkiye mi düştünüz? Buyurun. Evet Abdurrahman. Bir şeyin ikisi birden aynı anda nasıl doğru olabilir? Evet. Tamam. Ama sen dille söylemeyi o zaman Veysel'i doğruluyorsun. İbrahim'i doğrulamıyorsun. İşte tamam. Söyle diyorsun. Evet. Ama orada sadece tasdik dedi. Tasdik kat alakalı bir mesele. Dil söylemedi. O ıslahı anlamını dedi. Ben lügat anlamını diyorum Abdurrahman. Evet. Başka? Ee, vaktimizi de tabii iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İbrahim. İman lügatta tasdiklemek, kabullenmek, terkinleştirmek, sıkıca bağlamak manalarına gelir. Iskıdahta ise Allah'tan ve Resulünden gelen ameli ve Ona geçmeyelim İbrahim. Ona geçmeyelim. Çünkü önce bir lügat tanımı üzerinde duralım. Kardeşler, şimdi bir veysel kardeşimin tanımladığı gibi alimlerimiz... Böyle tanımlarlar. ikrar ve tasdik derler. Ama genelde e, iman lügatta kardeşlerim kalp alakalı bir tasdik olarak bilinir. Yani kalbin tasdik dediği meseleye lügat anlamda iman deriz. Çünkü iman edilmesi gerekenler daha çok neyle taalluk eder? Kalbe taalluk eder. İbrahim'in tanımı evet bir kısım alimlerin tanımladığı gibidir. Ama Veysel kardeşimizin tanımladığı, Şeyh İbn Useymi'nin ve bugün muasır alimlerden özellikle akide alanında profesör olan uzman olan alimlerin e, tanımıdır. Yani bir kişi ikrar ve tasdik olarak tanımlaması gerekir derler. İmanın lügat tanımı ikrar ve tasdik nedir? İkrar dille söylemek, katle tasdik demek. Neden böyle derler? Zira insanın mücerret tasdiki olmaz. İnsan bir şeyi tasdik edebilmesi için dille ifade etmesi gerekir. O halde Demek ki bir şeyi dille ifade etmeli ki onu tasdiklemesi gerekiyor. O yüzden tanımda noksanlık yani ıslahı noksanlığı getirebilir. O halde lügavi anlamda ne diyeceğiz? Evet iman lügavi anlamda ikrar ve tasdiktir. Buradan hareketle şimdi sizlerle imanın şer'i tanımına geçeceğiz. İbrahim'in de aslında şu an üzerinde duracağı bir konuydu. Ona o fırsatı verelim söylesin gerçi... Ee, başka kim aynı şekilde imanın şerî tanımını yaptı İbrahim sen de yapmıştın evet İbrahim kardeş. İman, istedadda Allah'tan ve Rasulünden itikadi ve emeli prensiplerin geldiği meselelerin tamamına kalpte herhangi bir sıkıntı ve şüphe duymadan teslim olmaktı. Güzel tabii ki kitaptaki ifade bu güzel biraz daha böyle açık ve net o kitabın metline geçmeden önce biraz daha farklı konulara değinmek gerektiğini inanıyorum başka var mı iman deyince ilk aklımıza ıstılahta dini terimden anlamı geliyor. Hemen muhtasar. Yani özetle. Evet. Bu muhaceradan gideri sürdü var. Ben Allah'a, Allah'tan gelenlere Allah'ın murad ettiği gibi, Resulullah'tan gelenlere Resulullah'ın murad ettiği gibi inandım. Evet. evet. Yani bütün iman esaslarını yani kalbe doğrulamak, dille ikrar etmek ve bedenle amel etmek gerekiyor. Doğru ama ben tanım önce almak istiyorum. O ayrı bir konu. Şimdi ben size soru sordukça siz zannediyorsunuz zor soru sordu. Biz bunu bilemeyiz zannediyorsunuz. Aslında ben sizden kolay basit cevaplar bekliyorum. Evet Fatih? Hocam iman Allah'a o da doğru. Devam et. Devam. Güzel. O da doğru. Ama önce gelin ben size inşallah burada yardımcı olayım. Aslında benim söyleyeceğim şey sizler de doğruluyorsunuz. İman, dille söylemek, ikrar ve katle tasdik dediğimiz doğrulamak ve amelü cevarih dediğimiz amelle de ortaya koymak. Önce ıslahı tanımına geçelim. Sonra o dediğiniz Cibril hadisiyle beyan edilen o peygamberimizin diliyle iman tanımına geleceğiz. O halde yeniden söyleyelim. İman kardeşlerim dille söylemek, ikrar deriz biz buna. Sonra tasdik dediğimiz katle tasdik. Sonra da el amel-ül cevarih bedenle organla ne yapmaktır? İmanın gereğini yerine yapmak. Buradaki amel-ül maksat nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek değil mi? Kur'an okumak, Allah yolunda cihad etmek, kafirlere buz etmek, tağutu reddetmek, yine aynı şekilde iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, doğru konuşmak bunları çoğaltabiliriz. Şimdi biliyorsunuz ehl sünnetin, selefin iman tanımı budur. Ama net dışı fırkaların iman tanımı özellikle ıslahı anlamda farklılık arz eder. Kimileri sadece imanı mürciyenin yaptığı gibi kalbin işi olduğunu söyler. Bir insan Allah'a Allah'ı doğruluyorsa yani o insan hangi günahı olursa olsun onun kalbine imanına asla bir zarar gelmez. İman tanımı o zaman mürciyede nedir sadece? Kalbin işidir. Kalple tasdiktir. Bu noksandır. Ancak bazıları ise Bunlar özellikle fukaha olarak, kufe fukahaları olarak geçe, Dille söylemek, katle tasdiklemek olarak tanımlarlar. Bunların içerisinde İmam Ebu Hanife rahimahullah da dahindir. İmam Ebu Hanife'nin ve ona bağlı olan mezhebe bağlı olan imamların tanımlarında o zaman iman ıslahı anlamda dille söylemek ve katle tasdik etmektir. Amen imandan bir cüzdeyindir. Ancak onların aslında ifadelerinde ameli terk eden Müslümandır dediklerini işitmiyoruz. Aslında bunlar lafsi bir ihtilaf olup temelde esasda bir ihtilaf değildir. Bunun da altını insafla çizmek lazım. Yani demiyor ki İmam Ebu Hanife işte namazı terk etsin benim nazarımda Müslümandır. Orucu tutmasın Müslümandır. Hacca gitmesin benim nazarımda Müslümandır. Yani buradaki amelleri terk etmesi imanına zarar vermez diye bir iddia bulunmuyor. Sadece tanımlamada farklılık ifade koyuyor. Bir de kelamcılar var. Eş'ariler ve Maturidiler nasıl tanımlıyorlar imanı? İman diyorlar kardeşlerim, dille söylemek, kalbe tasdik etmektir diyorlar. Ama biz ne dedik? Selef alimlerinin tanımladığı gibi iman dille söylemek, kalbe tasdiklemek, amelle de ortaya koymaktır dedik. Şimdi ben bu delile geçeceğim bu sözümün. Ancak bu sözüme geçmeden önce Muhammed kardeş, evet. Hocam ben şunu öyle de, şimdi en üstünde diyor eşariler imam kalbiyle tasdik etmektir diyor sadece. Mesela İmam Ebu Hanife ve ona bağlı maturidi e, diyor ki kalbiyle tasdik, dille söylemek... Burada altını çizeceğim özür diliyorum senden. İmam Ebu Hanife'ye bağlı olan maturidiler derken zannedersem sen amelde dedin, itikatta demedin. Çünkü hiçbir maturidi İmam Ebu Hanife'ye bağlı değildir. Burada altını çiziyoruz. Yeniden Ya o konu senin bildiğin içerisinde olduğuna eminim. Ben burada kayıt altında bizi dinleyecek yeni kardeşlere sesleniyorum. Onu sen biliyorsun. Yani İmam Ebu Hanife'ye bağlı olan Maturidiler akidede de İmam Ebu Hanife gibi değillerdir. Onlar araştırsın. İmam Ebu Hanife farklı düşünüyor, Maturidiler farklı düşünüyor. Evet. İşte mesela mesela 3 kısma Eşerler Eş'ariler tasdik e, matuldak, e, kalbile, tasdik, dille söylemek demişlerdir. Ama selef alimleri e, dille söylemek, kalbile tasdik etmek, amelme ortaklanmaktır. Doğru olan görüş de budur. Yani selef alimlerinin görüşü. Peki de. doğru olan görüş budur. Neye göre doğrudur? Neye göre? işte o delili gel e, size zikretmek istiyorum. Asıl suresi 3. ayet. İllellezine amenu ve aminu salihat. Allah kitabında amelle beraber iman, imanla beraber ameli değil mi? İman etmenin şartlarından bir olarak ameli getiriyor. Bakınız ayette, amel imanla beraber geliyor. İllellezine amenü, iman edenlere gelince, ve aminu salihet, ve salih amelde bulunanlara gelince, bir atıffa, imanla beraber amel geliyor. Bir atıf olarak, has olarak geliyor. O halde burada, bu delilimiz açık bir şekilde imanın, İçerisinde olduğunu söylüyor. Amelin, imanın içerisinde olduğunu haber veriyor. Şunu açıkça söyleyeceğiz kardeşler. Selef bu tanımda icma etmiştir. Yani amel imandandır. Binlerce Selef alimleri eserlerinde imanla alakalı batlarında muhtasar yazmış oldukları eserlerde olsun, tezlerinde olsun, akademik düzeyli çalışmalarında olsun imanın tanımında mutlaka ameli de saymışlardır. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. O halde şu üç artı zikretmeden geçemeyeceğiz. Enel imanı tele setu erken şüphesiz ki iman üç rükünden üç şarttan oluşu. Er evvel itiqadu bil kal birinci rükün kabde itiqat kabde tasdik kabde doğrulamak. Er ruknul ikinci qaulul lisanı vahu al şahadeten dille söylemek bundan maksat. Şehadetan, şahide en ve şahide en Muhammedun ve resuluhu. demek. Rukdü Ve üçüncü lükün ise kardeşlerim amelle, organlarla, bedenle ne yapmaktır? O Allah'a iman ettiğimiz ve Resulü'nün bize haber verdiklerini ne yapmaktır? Amel etmek, eyleme dökmek, Pratize etmek, uygulamaktır. İşte bu üçü bu ümmetin selefi zikretmiş, üzerinde icma etmiştir kardeşlerim tamam Anlaşılmayan bir noktamız yok şimdi burada ben bir şey hatırlatacağım temel bir husus ilim ehlinin ihtilaf ettiği ve derin derin tartıştığı bir husus ben demin size ennel iman eselatetu erkan dedim iman üç lükünden oluşur dedim ve bu üç lükünü size zikrettim. İyi bilelim ki değerli kardeşlerim ve dostlarım bu imanın sıhhat şartı değildir. Yani imanın sıhhat şartı değil, aksine imanın şartıdır. Yani imanın sıhhat şartıyla imanın şartı arasında ne fark vardır? Yani derler ki eğer bu üç taneden birinin eksikliği sıhhatına zarar verir derler. Aksine hayır, bizim selef akidemize göre bu üçten birinin olmaması imanın olmaması demektir. Arada farkı gördük mü? Yani sıhhat şartını kelamcıların ve başka fırkaların getirdiğini söyleyelim altını çizelim bu görüş selefin görüşü değildir selefin akidesi nedir bu üç madde katle taslik, dille, söylemek amelle, yapmak bu imanın şartıdır zaten kitapta dikkat ederseniz babta müellif ne yaptı Allah razı olsun Abdullah Yolcu hocamız el-iman ve erkenu değil mi? Böyle dedi. İman ve onun rükünleri dedi. Demedi. Sıhhat şartı demedi. Rükünlerinin sıhhati için şu şu şartlar demedi. Veya kendisinden önce de gelen birçok selaf alimlerde zaten böyle bir söz söylemedi. O halde olmazsa olmazlardandır. Bu üç şart. Olmazsa olmazlardandır. İzen fehuve kavlun ve amelun ve itikadun. O zaman iman sözdür katle tasdiktir, vâmedir. Dönün İmam Bukhari'nin de sahihinde hadislerde delil getirdiğini görürsünüz değerli kardeşlerim. Şimdi siz iyi biliyorsunuz ki kitabı tevhidde de işlemiştik ve tevhidin aksamları dediğimiz kısımları bölümlerinde de değinmiştik. Tevhidi oluşturan kaç çeşit vardı? Üç çeşit, değil mi? Rububiyet, ulûhiyet, isim ve sıfat. Bundan birinin eksikliği tevhidi tamamlar mı? Bozar, bozar, bozar. bozar. Tevhidi bozar. Yani mesela birisi dese ki ben rububiyetine iman ediyorum Allah'ım ama uluhiyetine ve isim ve sıfatına iman etmiyorum. Tevhid ehli olur mu? Dese ki ben evet rububiyete, uluhiyete iman ediyorum ama isim ve sıfatı iman etmiyorum. Yine olmaz. Yani üçten birinin eksikliği. Kamil'in bütünün eksikliğidir. Tamam mı kardeşler? Bu üç tane imanı şartının eksikliği, imanın eksikliğidir. Şimdi o halde bizim İbrahim Hoca güzel bir noktaya değindi. Yeniden alabilir miyiz İbrahim en son söylediğini, imanın tanımını oradan bize yapmıştın. Evet. İman ıslavakta demiştik, Allah ve Resulünden gelen itikadi ve ameli prensiplerin, emirlerin tamamına kalpte herhangi bir şey ve şüphe duymadan ister zahiren olsun, ister batinen olan bütün meselelerin tamamına teslim olup iman etmektir. Çok güzel. Bunu yeniden bize kim tekrarlamak ister? Zaten kitapta metin olarak geçiyor. Yeniden imanın böyle bir tanımını bize kim yapmak ister? Evet, Selahattin. Ee, i̇man israftan Allah ve Resulünden gelmiş olan gerek hükümlerinde e, gerekse ahkam hükümlerinde onu getirdiği şekilde Hadi. doğrulamak Hadi. ve kabul etmek. Evet. Güzel. Başka Bülent. İman Allah Allah Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her şeyi kesinlikle eksiksel olarak tam anlamıyla kabul etmek e, kabul etmek. onlara zah, zahiren ve buakilen itaat etmektir. Evet. O halde iman Allah ve Resulü'nün değil mi? Erdal kardeşim haber verdiği bir şekilde İster itikadi olsun, ister ameli boyutta olsun onları doğrulamak, tasdiklemek ve gerektiği bir şekilde şek ve şüphe duymaksızın amen etmektir. Yani Kur'an ve sünnet bize neden haber veriyorsa, neye iman etmemiz gerektiğini zikrediyorsa, hangi konuda hükmetmişse onlara şek ve şüphe tereddüt duymaksızın kat'i deliller ışığında iman etmektir. O halde imanın tanımını, bu şekilde yapmış olalım. Kardeşlerim Müslüman ancak böyle bir imanla kurtuluşa erer. Yani bir kişi imanda şek ve şüphe taşıyamaz. İmanda şek ve şüphe olur mu? Tereddüt olur mu? Mesela ben şimdi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere iman ve kaderin hayrına ve şarına iman konusunda şek ve şüphe tereddüt edebilir miyim? edemem. Bakınız ben şek ve şüphe edemeyeceğimi söyledim. İnkar edeni konuşmadım. Yani Allah muhafaza biri bu altı tane imandan birini inkar etse zaten kafir olur. Bu konuda alimlerin icmaları vardır. Zaten biraz sonra buna değineceğiz. O halde iman gerçekleşebilmesi için bir mümin ancak böyle bir imanı ortaya koyması lazım. Öyle ben Müslümanım deyip de Namaz kılmam, oruç tutmam, ilim öğrenmem, Kur'an okumam, dili emretmem, kötülükten sakındırmam, kafama göre yaşarım, müziğimi dinlerim, düğünüme giderim, rakımı içerim, haramımı yaparım. Bunlardan da tövbe edebilirim. Ne olacak ki? Ömrümün sonuna doğru da bir haç farizasını yerine getiririm, şöyle bir aranırım, temizlenirim, Rabbimin huzuruna tertemiz bir imanla çıkarım iddiası batıl bir iddiadır. İman bedel ister. İman zorunluluklar getirir. Öyle ben namaz kılmam ama imanlıyım demek mümkün değildir. Ben oruç tutmam, kafiri severim, tağuta muhabbet duyarım. Ben bundan da vazgeçmem böyle bir iman kavramı olamaz kardeşlerim. O yüzden iman ehli imanının bedelini, Ortaya koyması lazım. Bunlar temel hususlardır. İman ehli olan bir Müslüman illa ve illa Allah'tan ve Resulünden gelen haberleri doğruladığı gibi amel edecektir. İman ettiği konuda sadık olacaktır. Ve Kur'an ve sünnetle asla oynamayacak. Lafla İslam yürümediğini bilecek. Laf ebeliyle imanın olmadığını bilecek. Ben dille anadan babadan doğma Müslümanım demekle İnsan İslam ehli olmuyor. Müslüman olmuyor. Müslüman olmanın bir bedeli ve gerekliliği oluyor. O yüzden ben Müslümanım dediğimiz andan itibaren kelime-i şehadetin muktedası dediğimiz gerekliliklerini Yaşar kardeşim, Muhammed kardeşim yapmamız lazım. Küfürden, şirkten, haramdan, tağuttan, bütün İslam'a aykırı olan inanç ve amellerden uzak kalacağız. İman bunu zorunlu kılar. Öyle ben iman ettim, işte şehadet getirdim. Elhamdülillah ben Müslümanım deyip, sonra affedersiniz vakı içip, affedersiniz pavyonlarda gizip, sonra haramları, zinaları işleyip, sonra İslam'a düşman olanları destekleyip, iman ehli olduğumuzu iddia etmemiz kesinlikle kardeşlerim doğru değildir. Bu şeytanın bizi aldatmasıdır. İslam dini bunlardan, bu kimselerden, beridir Allah böyle bir kimsenin amelinden razı olacak mıdır olmayacaktır Allah böyle bir imanı kabul edecek midir etmeyecektir nefsimizi kandırmayalım kendimizi kandırmayalım şeytanın oyununa gelmeyelim akıllı olalım imanın gerekliliği neyse onları yerine getirelim değerli kardeşlerim güzel peki şimdi bir tanım yaptınız ehli sünnet vel cemaatın iman konusunda tanımını yaptınız Peki en sünnet ve cemaatın imanını dayandırdığı temel iki şey var. Biri Kur'an, biri sünnet. Değil mi? İmanın şartlarını biz buna ne diyoruz? Emen tu. Hani hepimizin çocukluğumuzda ezberlediğimiz. Kim bana yeniden Emen tu'yu zikredecek, hatırlatacak? Hepimize çocukluğumuzda ezberlettiler. Kim? Evet Bülent. Emen tu billah Güzel, evet. Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Evet, başka? E, tuyu hatırlayalım. Evet, Muhammed kardeş. Sen çocukluğumda da mı kitaba bakıp okuyordun böyle? Evet. <gülüyor> Sana e nedir diye sorduklarında kitabı mı açıp bakıyordun? Derlerdi ki bu altı şartı bilmeyenler kesinlikle iman ehli olmaz derlerdi. Yani hafızamıza kaydedeceğiz Ki doğrudur. Dedelerimizden, büyüklerimizden Allah razı olsun. Bu imanın altı şartından birini inkar eden kim olursa olsun kafirdir. Başka e tuyu bana hatırlatmak isteyen kardeşler. Hiç yok mu? Başka evet maşallah parmaklar çok kalktı Abdullah kardeş. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, ayrım ve şeridin Allah'tan geldiğine iman. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet Zeynep Hanım. Bir <gülüyor> gün <gülüyor> daha o zaman ile yiyelim hocam şeyin Arapçasından yiyelim. Ametim illahi ve mele'iketi ve kutubihi ve ve yolun ahireti ve kaderi. Hayri hemşe. Evet. İnna Allahu Teala. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Peki bazı kardeşler Arapça bile ezberlemişler çocukluklarından itibaren. Bazıları Türkçe olarak ezberlemişler. Bunu, bunu namaz teşav是的, oturuyor, oturduğumuzda Elhamdülillah. bunu. Elhamdülillah. Altını çiziyoruz. Çocuklarınıza bu şekilde ezberletin. Zındıklar var. <gülüyor> ve Allah muhafaza batıl yolda gidenler var, imanımızla uğraşanlar var, imanın altı şartlarıyla uğraşanlar var. Onlara karşı bilinçlenin, toptan Allah'ın ipine sarılın ve imanın tanımı konusunda evlatlarınıza böyle öğretin. Böyle bir takım biraz sonra değineceğiz sapık ve zındıklara da kulak vermeyin. Peki kardeşler sizin bu söylediğinizin Kur'an'dan delili var mı? kitapta Kur'an'dan bir delil zikredilmiş değil. Ama ben size yardımcı olayım. Bakınız Bakara Suresi'nin 177. ayeti i kerimesi. Okuyayım. Leysel birra en tuvelle vucûhekum kıblel meşriq ve'l Yani iyilik doğuya ya doğuya ve batıya dönmek değildir. İyilik doğuya ya doğuya ve batıya dönmek değildir. Velakinnel birra bilin ki iyilik lakin bilin ki iyilik ''Men âmene billâhi'' ''Allah'a iman etmek.'' ''Vel yevmil âkhir'' ''Ahiret günne iman etmek.'' ''Vel melâiketi'' ''Meleklere iman etmek.'' ''Vel kitâbi vel nebiyyin, ''Kitaplara ve keza nebilere, peygamberlere, peygamberlere iman etmek.'' Tamam. Burada, Kur'an'da toplam beş tane ne geldi? İmanın şartı geldi. Altıncısı olan, ''Kadere iman gelmedi.'' Şimdi Kur'an'da kadere iman yok mu diyeceğiz veya Kur'an'da başka ayetler kadere imana değiniyor mu diye arayacağız. Ya da Kur'an'da olmasa da hocam meşhur biraz sonra bana zikredeceğiniz Cibril hadisi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Ömer İbni Hattab yoluyla gelen bugüne kadar bütün muhaddisler ve fukaha bunun üzerinde ittifak etmiş. İmanın temel altı şartı olarak bizlere haber vermişler. O zaman biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gideriz. Kur'an'da eksik de kalsa bu konuda iman şartlarıyla alakalı bilgilerimiz sünnetle tamamlarız mı diyeceğiz? Söz sizde. Buyurun değerli dostlar, değerli kardeşler. Çünkü birileri diyorlar ki Kur'an'da kadere iman diye bir husus yok. Madem Kur'an'da yoksa kadere iman Olmaz diyorlar. Buna bu naziz bayındır. Gümbür gümbür söylüyor. İslamoğlu medyatik tipiyle insanlara bunları hatırlatıyor. Biz de diyoruz ki Kur'an bunları evet kadere zikri burada söylemiyor. Ancak Kur'an'da başka ayet var. Kamer suresinde, Kamer suresinde biz her şeyi bir kaderle takdir ettik. Ölçüyle evet takdir ettik. Kitab-ı sabık gelir, kitab-ı sabık yani daha önce levh-i mahfuzda bizim sözlerimizin, amellerimizin yazıldığına dair Kur'an'da ayetler var. Keza Allah subhanehu ve teala insanoğlu yaratılmadan elli bin sene önce onların amellerini değil mi sözlerini yazmıştır, kaderlerini belirlemiştir. Kur'an'da bu ayetlere rağmen, bu ayetlere rağmen inkar edenlere karşı ki biz el-i sünnetiz, Şimdi sizin bana zikredeceğiniz Cibril hadisi bir delil değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam sadık değil mi? mastuk değil mi? Doğrulanmış değil mi? Peygamberimizin bu hadisini hangi muhaddis inkar etti? Hangi fukaha inkar etti? Hangi alim inkar etti? Dürüst olsunlar, bu hadisi inkar eden bir alim söylesinler bu iddiacılar. Bir muhaddis adı versinler. Bir alim adı versinler geç, geçmişten kadim tarihten kendi görüşlerini destekleyen konuştukları zaman kendi göreceli kavramlarıyla mantıklarıyla konuşuyorlar. Kendi bakış açılarını din gibi sunuyorlar. Peki bu bakış açılarını sünnete neden dayandırmıyorlar madem sünnete inanmıyorlar dürüst olsunlar sünneti inkar ettiklerini söylesinler. Ameli bakımdan delil alıyorlar itikadi bakımdan delil almıyorlar. Değil mi? Amelden yani itikattan birbiriyle ayrı olduğunu iddia eden hangi delil var? Hangi alimler bunu iddia etmiş? Sahabeden tabiinden ve tebe tabi tabiinden delil getirsinler. O halde şimdi yeniden soralım. Evet Kur'an'da yoksa kadere, inka, kadere iman konusu. Sünnette açık bir delil var. Bu delil nedir? Cibril hadisi. Buyurun bana bu hadisi hatırlatın kardeşler. Bu hadis nerede geliyor? Saim. Müslüm. Müslüm'de geliyor. Müslüm'ün sahinde gelir. O hadisi bize hatırlat. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayriyle, şeride, kadere iman. Güzel. Başka kardeşlerden de alalım. Muzaffer kardeşim. Ee, Cibril Aleyhisselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana imandan haber verir misin? dediğinde iman Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe hayrı ve, ve şer'iyle kadere imandır diye buyurmuştur. Evet. An Ömer İbn Khattab, Ömer İbn Khattab radıyallahu anhudan rivayet ediliyor değil mi bu hadis? Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Hine su ile anil iman, imandan sorulduğu zaman, Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim tarafından soru sorulmuştu? Cibril, ve Cibril. Cibril Büyük kalabalık bir sahabe topluluğunun huzurunda sordu bunu. Bu kadar sahabe topluluğu böyle bir rivayette yalan söyleyebilir mi? Ömer İbni Hattab bunu uydurmuş olsa bu sahabe topluluğu Ömer İbni Hattab'dan hesap sormaz mıydı? Ömer İbni Hattab böylesine hadis uydurucusu mu ki? Biraz sonra geleceğiz bu hadis. Emevilerin uydurduğu bir hadis diyorlar. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhudan söylenmemiş diyorlar. İddia çürük bir iddia. Hangi muhaddis diyor bunu? Hangi fukaha diyor? Hangi alim diyor? Sen muhaddis misin? Hangi rivayet zincirini biliyorsun? Hangi senedi biliyorsun? Metnin kriterini yaparken hangi ölçüyle, kriterle bunları yapıyorsun? Akılla. Biz her zaman dedik selef böyle değildir. Selef nasara bağlıdır. Bunlar akla Bakın aklın inlahlaştığı nokta budur. Peygamberden gelen sadık olan bir insanın sözünü akıllar reddediyorlar. Hadiste geliyor. Sakale. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "En tu'mine billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil ahir ve tu'mine bil kadri kullihi ve kullihi hayrihi ve sharrihi." Hayrihi ve yani Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, kitaplarına iman etmen, peygamberlerine iman etmen, ahiret gününe iman etmen, kadere, bütünüyle, hayrıyla, şerriyle iman etmendir buyurdu. Hadis Müslim'in sahihinde geliyor. Nerede geliyor? Müslim'in sahihinde geliyor. O zaman burada kader ifadesi lafı geçiyor mu? Geçiyor. İmam Müslüm, Bayındır'dan, İslamoğlu'ndan daha büyük bir alimdir. Onlar bunları göremedi, düşünemedi de bu rivayetleri uydurma olarak göremedi de bunlar mı gördü? İnsaflı olmak lazım. İnsaflı olmak lazım. Değerlerimizle, esaslarımızla, usullerimizle, hadislerimizle alay edinmemesi lazım. Bunları iyi tanımak lazım. Bunlar kaderiyeyi inkar eden, kaderi inkar eden mu'tezile ve kelamcı eşariler ve maturidilerdir. Dikkat edelim bunlara. Bunlar selef değil, ehli sünnet değil. Biraz şia, biraz eşariye, biraz özellikle mu'tezile, biraz da kaderici anlayışla bu insanlar ne yapıyorlar? Peygamber'in hadislerini işlerine gelmediği zaman inkar ediyorlar kardeşlerim. Bakınız. Neden inkar ediyorlar bunlar bu hadisi? Öncelikle diyorlar, Kur'an'da kadere imanla alakalı bir delil yok. Bu hadisle diyorlar, Kur'an'a muharız. Yani aklına göre vuruyor. Bu diyor hadis Kur'an'a zıttır diyor. Bunu nereye göre söylüyorsun? Aklına göre söylüyor. Oysa sen bunu hangi muhaddise götürdün? Hangi alime götürdün? Bu hadisi araştırdın mı? Soruşturdun mu? Ki bu hadis müslümde geliyor. Bizim en sağlam kaynaklarımızla geliyor. Bakın en sağlam kaynaklarımızı inkar etme yönüne kadar geldiler. Peygamberimizin hadisleriyle oyun oynuyorlar. Ümmetimizin neslinin imanıyla oyun oynuyorlar. Bunları tanıyalım kardeşlerim. Birinci iddiaları bu. Kur'an'a muarız diye. İkinci iddiaları ne? Bu hadis diyor Emevilerin uydurduğu bir hadistir diyorlar. Oysa bu hadisin uyduruk olduğuna dair geçmişten bir uydurma eserlerin yazıldığı bir kitapta bu hadise zikretsinler. Yiğit olsunlar, söylesinler. Evet, Müslüm'de gelen Cibril hadisinin uyduruk olduğunu hangi mevzu kitabında bulduklarını zikretsinler. Öyle ben ortaya çıkıp da ben bunu inkar ediyorum demekle hadis inkarı olmuyor. Kardeşler, tabi sinirlendiriyorlar bunlar bizi. Allah bunları ıslah etsin, basiret versin, hidayet versin. Allah Resulü ile oyun oynuyorlar. Sünnetle alay ediyorlar. Bunları bizim milletimiz de tanımıyor. Ehli sünnet vel cemaat akidesine bağlı ümmetimiz tanımıyor. Demin dedik bunlar şiadan, mutezileden ve eşariyeden birleşmiş bir intikat taşıyan insanlardır. Peki değerli kardeşlerim. Bu gerekçeleri ortaya koyduktan sonra ben size bakın iki tane hadis zikredeceğim. Albanini sahih dediği. Şuayb Arnavuti var yine şu an Şam'dadır. Tabi şu an Şam'da olup olmadığını da bilmiyor Şam'ın konumundan dolayı. Şuayb Arnavuti de bu hadisin sahih olduğunu haber veriyor. Dinleyelim. Hadisin kaynağı İmam Ahmet ve İmam Tirmizi'dir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve İmam Tirmizi'de geliyor. Hadis de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hadisin bize rabisi Abdullah İbni Amur Lâ yûminu'l mer'u hattâ yûmina bi'l kadari hayrihi ve şerrihi. Yani bir kişi kadere iman etmedikçe o kişinin imanı olmaz. Hadis. Bir kişi kadere iman etmedikçe o kişinin imanı olmaz. Bu insanlar kaderi inkar eden insanlardı. O zaman bu hadise göre bakın. Ve sahahahu Albani ve Ernaouti Albani ve Arnavut Şaibel Arnavut ne yapmıştır bu hadisleri sahih kabul etmişlerdir. Bu hadise göre o zaman kader inkarcısı kafir olur mu olmaz mı? İmansız mı değil mi? Size bu durumda bu hadisten bakınız bakmanızı söylüyorum. Bir diğer hadis daha size nakledeceğim fazla değil. Vaktinizi almayacağım. Zeyd mi Sabit'ten geliyor? Hadis Ahmet bin Hamdel'in Ebu Davud'un rivayet ettiğini Albani Rahimahullah'ın da sahih olarak kabul ettiği bir hadis. Bakınız Peygamberimiz buyuruyor ki: "Lev enfaqta misle uhudin zehaban ma qabilahu Allahu minke hatta tu'mina bil kadri." Eğer Uhud kadar altının olsaydı, bunu harcasaydın Allah yolunda kadere iman etmediğin müddetçe Allah senden bunu kabul etmezdi. Uğud kadar altının olsaydı, ya zeyt, Uğud kadar. Ve sen bunu Allah yolunda infak etseydin, kadere iman etmediğin müddetçe Allah senden bu amelini kabul etmezdi. Bir amel niçin kabul olmaz? Kişide iman olmadığı zaman kabul olmaz. O halde bakın bu hadis Ahmet'in müsnedinde, Ebu Davut'un da rivayet ettiği bir hadis olup, İmam Elbani Rahimahullah bu hadisi ne yapıyor? ...sahih olarak kabul ediyor. i̇bn Hazm diyor ki... ...kaderi inkar eden Allah lanet etsin. Onlar da yaşamışlar bu çileleri. Onlar da yaşamışlar bu zorlukları, meşakkatleri. Birileri çıkmış... ...ümmetin sahih akidelerini bozmaya kalkmışlar. Batıl inançlarını yaymaya çalışmışlar. Onlar da bu... ...işte tatilcilerin, tevilcilerin... ...ve aynı şekilde... Fasatçıların ve bozguncuların karşısında cevaplar vermişler. O halde kardeşler i̇bn Hazm'ın sözü de bu anlamda bizim için denilir. İbrahim Ruheyl'i profesör doktor. İbrahim Ruheyl'i bu alanda Suud'da büyük bir alim ve onun gibi yüzlerce alim vardır. Bu alimleri dinlesinler de bu konuların uzmanlarından bu dersleri alsınlar. Öyle çıkmış ben prof'um öbürü de medyatik bir tiple insanlara... Bu dini anlatmaya kalkıyorlar. Hiçbir değerleri yok, hiçbir inmi konuda yetkileri yoktur. Önce başka alimlere, profesörlere, bu alanın uzmanlarına gitmek lazım. Bu alanda otoriter olan alimler vardır. İşte onlardan biri de İbrahim er Ruheli, Allah'ım da razı olsun, güzel bir alim akidede. de. Çok alimler var bu konuda. Onun bizzat kaderle alakalı yüzlerce şeridi var. Yüzlerce sesli dersler var. İşte onun sözlerinden biri kaderi inkar eden kafirdir. Muasır alimlerden biri kardeşlerim. Yani ben bu noktada cibril hadisiyle alakalı bu bilgileri vermeyi uygun gördüm. Evet veyse. bir insan cennette gamen işlerse kader onun için eşti zaman cennete gider. Evet. O bir hadis. Tabii. Bir hadise o, bir insan bir senne rahmet düşünün. İki melek ona gelir. Evet, tabii onun amelini değil mi? Şakimi işte mutlu olacak, cennetli mi cehennetlik mi olacağını yazacak, rızgını yazar. Bir de ecelini yazar. Dört tane şeyi ona melek ne yapar? Üfler. Bunlar hep bizim daha ana rahmine düştüğümüz anda bizim üzerimize yazılan kaderimizdir. Yeniden altını çizelim. Bir kitabı ı sabık vardır. Yani daha önce bizim kaderlerimizin yazıldığı levh-i mahfuz dediğimiz kader kitabımız vardır. Bir de bizim dünya hayatında işlediğimiz an amel defterlerimize yazılan defterlerimiz divanlarımız vardı. Allah Subhanahu ve taala bizi amel defterlerimizden hesaba çekecek. Altını yeniden çizelim. Allah Subhanahu ve taala bizi daha önce o kaderimizin yazıldığı kitapla değil yani kitabı sabıkla değil Allah Subhanahu ve taala bizi amel defterimizden hesaba çekecek. Yaptığımızdan hesaba çekecek. Öyle yapmadığımızdan değil yaptığımız söylediğimiz sözlerimizden hesaba çekecek. Adil mutlak olan Allah Subhanahu ve taala bizi sözlerimizden amellerimizden hesaba çekecek. Öyle birileri kaderine sığınarak ya diyor ben diyor zaten diyor kaderime yazılmış ya haram işlemek ya veya işte kahve köşelerinde olmak veya işte buna benzer nerede bir mahsiyet varsa hemen kadere sığınıyor. Allah'a isnat ediyor suçunu Allah diyor benim kaderime bunu yazmış Allah Subhanahu ve taala sana irade vermiş iradene de yol çizmiş bu yolda gidersen demiş cennetin yoluna gidersin bu yoldan gidersen de iradeni kötü yolda kullanırsın dolayısıyla sen seçtiğinden dolayı yara seçtiğinden dolayı muhakeme edilirsin işte Allah Subhanahu ve teala'nın adaleti burada zuhur eder o yüzden kader inkarcılar kendilerine bir delil aramaya kalkmasınlar evet. hocam zaten e, sal, e, peygamber aleyhisselama sahabeler de soruyor yani bizim cennetlik mi, Ce cehennemlik olduğumuz doğduğumuz değil. Belliyken biz o zaman dediği için haber ediyoruz ki. O evet. da bizden için yaratıldığına bilir. Evet. Her insan yaratıldığı, yani o gideceği yola doğru kolaylaştırılır kişi. Diyelim ki cennet ehlindense o cennetin yolu ona kolaylaştırılır. Çünkü iradesini hayır yolda kullanınca. Cehennem ehlindense cehennemin yolu ona kolaylaştırılır. Çünkü iradesini kötü yolda kullandığı için. Yoksa imtihanın anlamı nedir? Allah subhanahu ve teala kötülükten razı olur mu? Allah şerri emreder mi kullarına? Asla o halde ilke nedir? Ehli sünnet akidesinde kader meselesine geldiğimiz zaman veya aslında başlı başına kader risalesiyle alakalı bir ders yapmamız da çok güzel olacaktır. Kişi bunu bilecek ki Allah subhanahu ve teala asla kötülüğü ve şerri emretmez ama yaratır. Yaratması demek ondan razı olması demek değildir. Allah kullarına kötülük ve şerri yaratır çünkü yeryüzünde hiçbir şey yok ki yaratılmamış olsun insan tarafından ortaya konulduğunda. Allah Subhanahu ve Teala imtihanı gereği o insanları ne yapar? İmtihan eder. Mahşer gününde de amel defterlerinden onları hesaba çeker. Amel defterlerinden. Hani bu kiramen kâtibin dediğimiz melekler var değil mi? Kiramen kâtibin omuzlarımızda defterlerimizi yazanlar var. Sağımızdan defter verilecek veya solumuzdan verilecek. İşte o amel defterlerimizden hesaba çekiliyoruz. Allah bizi yaptığımızdan dolayı hesaba çekecek. Öyle yapmadığımız, etmediğimiz, söylemediğimiz şeyden dolayı gel sen cennetliksin, gel cehennemliksin inmiyor Böyle bir iddia yok, böyle bir batıl anlayış yok kardeşler. Yani inşallah bu konuda yeterince durmuş oldum. Evet Abdullah. Yine bu konuya şeyde örnek verebiliriz hocam. Ömer radiyallahu anh döneminde veba tağın olan bir beldeye giderken orada veba olduğunu söyledikleri zaman o beldeden yolunu değiştirip başka bir beldeye giderken oradaki insanlar diyor sen Allah'ın kaderinden kaçıyorsun dediği zaman Ömer radıyallahu anh Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum diye cevap vermiştir elbette burada Hı? iradesini hayır yolda kullanmış Tedbirinizi alın ayeti gereği. Tedbirini almış. Karantina bölgesinden uzak kalmış. Değil mi? Allah dilerse bu bulaşıcı hastalık geçer. Dilemezse geçmez. Değil mi? Peki bu Cibril hadisinden altı tane madde ziklettik. Altı iman şartı ziklettik. Bu altı maddeden birinin inkarı insanı ne yapar? Küfre sokar. Şimdi dünyanın en geniş bir web sayfası var. İslami içerikli. Dünyanın en geniş İslami içerikli bir web sayfası var. Adı www.islamweb.com El Cezira'da sürekli reklamı yapılır. dönün Yüzlerce ulemanın fetvaları var. dönün kader inkarcısının hükmü nedir diye yazın. Eğer bana güveniyorsanız, inanıyorsanız, hocam sözüne inanıyoruz, güveniyoruz. Sen oradan madem okumuşsan Kader inkarcısının kafir olduğuna dair sözüne inanıyoruz diyorsanız ben açık ve net diyorum ki gökteki Allah'ı da şahit tutarım ki demin ki okuduğum o hadisler ışığında ki ben oradan aldım oradan aldım ve tercüme ettim sizlere naklettiğim kader inkarcısı kafirdir. Neden? Dinde iman edilmesi gereken temel zaruri esası inkar etmiştir. iman edilmesi gereken İnanılması gereken temel bir esası rüklü atmıştır, yapmıştır? İnkar etmiştir. Böyle bir kimse o zaman kafirdir. Yani benim bu iddiam kişisel bir iddiam değil. Dünyanın en geniş İslami içerikliği. Yani ayet mi, hadis mi, felsefe mi, tefsir mi, akide mi, hangi alanda ne varsa bütününü orada bulabiliyorsunuz. O çalışmaların içerisinde web sayfasında değerli kardeşlerim. Açıkça kader inkarcısının kafir olduğu ifade ediliyor. O halde bu altı şart bir bütündür. Bu şarttan birinin eksikliği bütünün nesidir? Gitmesidir. Ben size bir akli örnek vermek istiyorum. Ağaç desem ne anlarsınız? Aklınıza ne gelir? Ağaç dedin, gözünüzün önüne bir ağaç getirin, tasavvur edin. Bana şimdi ağacı vasıflandırın. Ağaç deyince gözünüzün önünde neler var? Vasıflandır. Evet senat. Hocam, ağaç deyince kökü olur? Kök, güzel. Sonra bedeni olan. Gövde beden, iki, sayın, iki. Göre yaprağı olan. Yaprağı üç. Yerine göre yaprağıyla beraber meyvesi olan. Meyve dört. Ve gölgesi. Dalları olan. Dalları olan. Beş. Ve gölgesi dedin? Çiçek. Altı. Yani meyve, çiçek aynı. Altı. Ağaç dedik, aklımıza bu geldi. Yani kökü olmayan ağaç tasavvur ettiniz mi? Gülüyorsunuz ha. <gülüyor> Biliyorsun kökü olmayan ağaç olur mu? Gölgesi olmayan ağaç. hani Belki cılız olur da hani biz kamil anlamda bir ağaçtan bahsediyoruz. Dalları olmayan, yaprakları olmayan, gövdesi olmayan bir ağaç olur mu? Ağaç dediğimiz zaman ağaç tasavvurumuz nasıl? Kamil anlamda. Bütüncül anlamda. O halde iman dediğimiz zaman, iman dediğimiz zaman ilk aklımıza ne gelecek? İman altı şartı hemen gözümüzün önüne getirilecek. İman. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, hayrı da şerriyle kadere iman. İşte burada gözümüzün önüne getireceğimiz, zihnimize tasavvur edeceğimiz imanın, e mentunun altı şartı budur. Çocuklarımızı ezberleteceğiz bunları. Nasıl bizi büyüklerimiz bize çocukken ezberletmişse biz de bunları çocuklarımıza ezberleteceğiz. Bu altı şartı inkar edenlere aldanmayın. Kanmayın, kulak asmayın. Onlar seleften fersah fersah uzaktadır. Bunlar da olacak. Bunlar olacak ki, de bunların yolu birbirinden ayrılacak. Mücrimlerle, fesitlerle, sapıklarla, bidatçilerle, elbette hedi sünnetin yolu ayrılacak. Bunların olması gereklidir. Ama biz onlardan olmayacağız. İlle bir topluluk olacak. Kıyamete kadar da, Düşmanları onları hak yoldan saptıramayacak. Düşmanları onları kederlendiremeyecek. Onlar hakkın üzerinde olacaklar ve asla kıyamete kadar da bu yoldan dönmeyecekler. İşte biz o topluluğuz. Ben böyle iman ediyorum. Ben böyle eğitildim, böyle öğretildim, böyle inim aldım. Benim terbiyem böyle verildi. Siz de böyle olacaksınız kardeşlerim. İmanda ve şüphemiz yok. Çünkü bizim okuduğumuz eserler temel kaynaklar. Bize bunları okutanlar alanının otoritelerler, uzmanlarıdır. Öyle bakmayın bu bazılarının dilleriyle uydurup bir takım ifadelerde bulunmalarını. Bunlar şiak akılcı, mutezile zihniyettir. Bunlar bizim ümmetimizin, minnetimizin diyen yargılarına düşman olan insanlardır. Ancak bazıları da tabi, Onaylayacaklar bunları destekleyecekler ne kadar bunların eksik olduğunu söyleseniz de ille size bir kılıp bulacaklar sizi e, ne yapacaklar suç duyacaklar sizlere çamur atacaklar yine onları göklere çıkartacaklar çünkü onlar medyayla güçlerini ortaya koyuyorlar medyayla bunlar on yıldan beri kendilerini millete tanıttılar e, bizim selefilerde birbirlerini yemekten akıllarına bunlar gelmiyor. Akıllarına bir tv açanım, bir internet kuranım, birlik olalım, konferanslar tertipleyenim, bunları insanlara anlatalım, birlik beraberlik içinde güçlenelim diye bir inanç taşımıyorlar. Ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Birbirlerinin etini, etini yiyorlar. Birbirlerine buz ediyorlar. Kardeşler böyle olmaması gerekiyor. Evet Ebu Bik. bilmeyerek Allah'a bir noksanlık etmiş olmuyorlar mı? Mesela Allah'ın bilmesiyle kendinin, insan insanoğlunun beşer'in bilmesini sanki bir kıyasa biliyor. Mesela Allah benim doğumumdan övünme kadar hatta ahiretimi bile biliyor. Ben bu inançtayım çünkü Allah ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi bilendir. Bunu bildiği ben öldükten sonra cennete mi gireceğim, cehenneme mi gireceğim, ne amet ne yapacağım hepsini bilmiş ve yazmış. Kaderi inceleyen bir kişi mesela diyor ki, "İnsan yaptığı bir şeyi yanlış yaptığında bunu kadere atfedip Allah'ı suçluyor." Babam da bize böyle diyorlar ki, "Böyleyiz." E şimdi yani öyle dedi, takdirde Allah'ın sanki bir insanı yarattığı insanın gelecekte ne yapacağını sanki bilmiyormuş Evet, an, evet. Bilmediği için evet. yazmasının da gereği yok. Yani Ye, aklıma, aklıma Evet. Da gerek Yok böyle senin tafsilatlı beyan ettiğin gibi de söylemiyorlar. Açıktan mesela Abdülaziz Bayındır'ı dinlerseniz Kur'an'da diyor kadere iman var mı diyor. Böyle açık, yüzeysel söylüyor. Yani yalın söylüyor. Yalın söylüyor diyor ki kadere iman yoktur diyor. Yani bunu yalın söylüyor. Demiyor ki kaderin şu boyutu var, şu boyutu var. Ben şunun şu boyutunu kabullenmiyorum. Şu anlamda şöyle şöyle ben... Kaderin şu anlamını ben reddettim, şu boyutuyla kabullenmedim demiyor. Yalın bir ifade kullanıyor. Kader, iman yoktur. Öbürü de zaten ne yapıyor? Hadis diyor, Buhari'de diyor, yok zaten Müslüm'de böyle geliyor. Müslüm'ün hadisi de diyor, uyduruk dur diyor. Zaten Buhari ve Müslüm etrafında sahih olmadığını söylüyor cahil adam. Çok cahil biri yani. Subhanallah, Bukhari ve Müslüm'e bütün ulema ittifak etmiş sahihliği konusunda... ...belki birkaç tane hadis hakkında veya zayıflığı iddia edilebilir, birileri iddia edebilir... ...ama genel anlamda Bukhari ve Müslüm, bu ümmetin kabul gördüğü sahih bir kaynaktır. Adam diyor ki Bukhari ve Müslüm'e zaten kendileri sahih demiştir diyor. Yalancıdır, iftiracıdır, sahtekardır. İmam Bukhari sahih demekle beraber birçok yüzlerce alime de bu kitabını takdim etmiştir kabul görmüştür insafın adaletin haysiyetin varsa sen de bunu itiraf edersin tamam kardeşler güzel şimdi geldik Allah'a iman orada Allah'a iman bölümü var ona değinelim Allah'a iman deyince ilk aklımıza ne gelir Allah'a iman nasıl olacak İmanın tanımını yaptık Lugat anlamına değindik. İmanın tanımı. Evet Zeynan kardeş. Allah iman denildiği zaman Allah'ın isim ve sıfatlarına Güzel. Yeniden alalım birkaç kardeşten Nebubekir. Allah'a iman deyince Allah'ın varlığına ruhiyetine, ruhiyetine ruhiyetine de yani e, yaratıcı acaba, e, sahibi ve dünyanın yani kainatın sahibi ve idarecisi olduğuna e, bu ruhiyetine, yani sadece onun ibadete layık olduğunu, ve sıfatlarının kendisine has özelliklerinin hiç kimsede bulunmadığına ve ortağının işini bulunmadığını imandır. Güzel. Evet. Yaşar kardeşim. Allah'a imam deyince e, Allah'ın e, varlığına e, idare edici olduğuna, ruhiyetine Allah'ın e, ruhiyetine ibadette bir demek. Yani hak ibadete hak mavzu olduğunu bilmek, bilmemek ve en güzel isimler Allah'ın e, isimleri ve sıfatları olduğunda yüceltmek, bilmemek. Güzel. Allah razı olsun. O halde Allah'a iman dediğimiz zaman rububiyetinde Allah-u Teala yani fiillerinde bilmemek uluhiyetinde yani Allah-u Teala ibadette bilmemek ve bir de isim ve sıfatlarında yüce isim ve sıfatlarının celaline layık olarak onu doğrulamak, bilmemek selefin bize iman etmemizi istediği gibi ve müştehit imamların haber verdiği gibi ne yapmak tasdik demek doğrulamaktır. Allah'a iman imanın şartıdır. Onunla başlar iman, değil mi? Onunla da ilerler. Öncelikle varlığına dedi Ebu Bekir birçok kardeşler de buna değindi. Önce Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığına, onun vücudiyetine iman etmek gerekiyor. allah Allahu Teala'nın varlığına işaret eden, delalet eden çok büyük deliller var. Mesela bunların başında fıtri yapımız değil mi? Fıtratımız, selim fıtratımız, saf fıtratımız Allah Subhane ve Teala'nın kardeşlerim var olduğunu bize haber verir. Mesela insan fıtratı Allah'ı doğrulamak, dinlemek, iman etmek üzerine yaratılmıştır. İnsan doğduğunda Allah Subhane ve Teala'yı tasdikleyerek yani İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra ne yapar? Annesi ve babası onu Mecusu ise mecusi, müşrikse müşrik Budist ise, Budist yapar bu konuda sizin bildiğiniz hususta. Bir de bakınız buna bir delil getirelim. Fıtrat dedik değil mi? Temiz fıtrat. Mesela Allah subhanehu ve ta'ala rahme düşen ceninin sevgisini, rahme düşen ceninin, bebeğin sevgisini ana subhanehu ve ta'ala bakın anasının daha o rahme düşmesiyle beraber annesinin kalbine sevgisini de düşürüyor. O rahme düştüğü andan itibaren annesinin kalbine düşünün o rahme düştüğü andan itibaren sevgisi düşüyor. Ve doğduğu zaman bebek kardeşlerim öyle bir şefkatle muhabbetle seviyor ki yavrusunu hemen bağrına basıyor. Bu duyguyu kim veriyor? O bebek anasının memesine yapışıyor o sütü emiyor o iradeyi seçmeyi tercihi. Yani o meleği kendisine kim yüklüyor? Yani insan düşünüyor fıtraten değil mi? Sonra o çocuk büyüyor yani düşünebiliyor musunuz? Bu hayat bu şekilde devam ediyor. Hepimiz doğduğumuzda böylesine bir fıtrat üzerine doğuyoruz. Allah subhanehu ve ta'ala bizlere böyle fıtri güzellikler veriyor. Ağladığımız zaman bizi ille birinin teselli etmesini isteriz. Acılarımız olduğu zaman ille acılarımıza şifa verecek birini ararız. Değil mi? Zor durumlarda, meşakkat hallerimizde dua ederiz. Yani en ateist bir insan, en zanim, en gaddar, en şeytanperest bir adam olsa en zor anda yine Allah'tır, Rabbine döner. Fıtratı hiçbir zaman bunu inkar etmez. Öz fıtrat yapı her zaman bu kalır kardeşler. O halde Allahu Teala'nın vücudiyetine, varlığına temiz fıtratımız ne yapar? Delindir. Hem evet, bu fıtrat e, meselesine şeyde getirebilir miyiz? saygılı bir Allah ki, Teala bütün ruhları topladı. Yani insan yaratılmadan önce bün bir varlığı, bir yaratıcının varlığı otomatik teslimiyeti Eyvallah, çok güzel bir deli, yani nakli deli nakliiden akli bir yani fıtrata biz nakli bir delil getirdik bu konularda deniller var maşallah. Ben evet İbrahim daha önceki işlediğimiz ders programında da hocam yani Allah'ın varlığını ispat ile alakalı mesele e, akıl, fıtrat, duyular ve nasıl olarak biz buna değinmiştik hocam? Evet. Yani bunları da üzerinde durup da sorguladığımız zaman, anlamaya çalıştığımız zaman Aklımızı biraz çalıştırdığımız zaman kainatta olan bitenin, nasıl ki insanın yaşaması için yemeğe içmeye ihtiyacı varsa, bir balığın yaşaması için suya ihtiyacı varsa, ve bir bebek doğduğunda verdiğiniz örnek gibi sadece sütün dışında başka bir şey kabul etmiyorsa, bunun birilerinin iddia ettiği gibi tabiat olaylarıyla endekslenmemesi mümkün. Bunu yapanın mutlaka bir Allah olduğu gerçeği ortada yani. Tesadüf değil bunlar başlı başına bir araya gelmişler de tesadüfen oluşmuş değil. Bunlar Allahu Teala'nın yapımıza yüklediği, fıtratımıza yüklediği meselelerdir ve bununla Rabbim kendi vücudiyetini ve birliğini, vahdaniyetini bize öğretmiş oluyor. Peki saf fıtrattan sonra akılla değinecektik. Çünkü kitapta o da geçiyor. Akılla delillendirmeye İbrahim değindi. Gerçekten yerlere, göklere, kainata baktığımızda aklımız durur. Yani harukulade bir sani yani yaratıcı meydana getireceği görürüz. Mesela güneş milim milim yaklaşır. Milim milim uzaklaşır. Eğer o milimde ayarda bir değişiklik olsa biraz yaklaşsa kül oluruz. Biraz uzaklaşsa her yer buzul olur. Hayat dengesizleşir. Yani güneşin bir anda değeri ayarının değişmesiyle beraber mevsimler değişir. Yani bizim e, rızıklarımızın, hayatımızın düzenleri, sistemleri değişiyor. Bütün bunları değiştiren kim yine? Allah Subhanahu ve Teala. Değil mi? Öyle yıldızlar gezegenler değil. Geçen kitab-ı tevhidde de inmişti. O halde şimdi burada aklıma e, İmam Ebu Hanife ile Mülhidler dediğimiz ateistlerin bir anısı var. O geldi. Hem onu bir aktaralım, bir dinlendirmiş olalım. Zamanında ateistler kendilerini güçlü görüyorlar. Ve birçok insanların karşısına çıkıyorlar Allah'ın varlığını ispat edemedikleri için onları suçluyorlar. Ve kendi kendilerini gururla insanlara tanıtmaya başlıyorlar. Güya Allah subhane ve taala'nın varlığına birileri delil getiremediği için ateistler de bunu insanlara yaymaya başlıyorlar. Bu anı tabi selefin bazı kitaplarında bazı alimlerin dillerinde güzel bir anı olarak böyle bir ders olarak anlatılır. Bir gün diyorlar ki büyük bir alim var İmam Ebu Hanife gidin onun yanında huzurunda madem böyle bir iddianız var Allah subhanahu ve ta'ala'nın varlığına inanmıyorsunuz gidin ona da ispat edin diyorlar. Hani derler ya anıdır hikayedir ama bundan dersler alacağız. Ben pek de öyle hikaye anlatmayı sevmem ama bunu birçok alimlerden de dinlediğim için değer veriyorum. Derken mülhitler ateistler gelirler İmam Ebu Hanife'ye Allah'ın varlığı konusunda sorarlar Allah'ın varlığını bize İspat et derler. İmam Ebu Hanife de güzel bir ferasetle üstün bir kıvrak zekayla der ki yarın şu saatte gelin size ispat edeceğim der. İmam Ebu Hanife fakirttir. Büyük bir alimdir. İnce ve kıvrak anlayışa hazır bir cevaba fıkıh derinliğine sahip ender imamlardandır. Allah biz onunla beraber haşretsin. Onu Allah için seviyoruz. Derken saat gelir, vakit gelir, mülhitler, ateistler önceden gelmiştir. Vakit gelir ancak İmam Ebu Hanife biraz gecikmiştir. Mülhitler, ateistler kahkaha atmaya başlarlar, gülerler. Hani o sizin büyük imamınız bile bakın karşımıza çıkamadı, cesaret edemedi, korktu, gelemedi diye haykırırlar, bağırırlar. Tabii şak şak, şam alabildiğine artmıştır. Bir müddet sonra İmam Ebu Hanife uzaktan görülür, yaklaşır, mülhitlerin karşısında durur. Mülhitler yani eski tabirle diyorum mülhit ateistler yani derler ki ya İmam neredeydin? Deminden beri seni bekliyoruz. Biz de senin gelmeyeceğine inanmıştık derler. Zaten o da böyle bir soru bekliyor. Böyle bir soru sorsunlar ben de bir cevap vereyim. Hiç sormayın diyor İmam Ebu Hanife. Karşı taraftaydım. Yani nehrin öbür tarafındaydım. Bir anda ne oldu anlamadım. Ağaçlar kesildi. Bir anda sandal oldu. Sonra denize doğru yürüdü. Sonra ben de sandala bindim. İşte bu arada geciktim. Dolayısıyla ancak şu an gelebildim deyince şamata başlar. Kahkaha atmaya başlarlar. Vay! İmamın söylediği söze bakın yani ağaçlar kendi kendine kesilmiş sonra sandal olmuş sonra gemi olarak denize çıkmış ve o da denize işte sandala binerek gelmiş. Ya buna kim inanır hangi akıl bunu doğrular diye gülüyorlar. İşte kıvrak zeka orada işler ve öne geçer. Sizdir İmam Ebu Hanife bir ağacın kesilmesini kendi kendine sonra sandal olmasını. Kabullemiyorsunuz, denize gidip sonra da ona binip gelmemi doğrulamıyorsunuz. Aklınız bunu almıyor. E Biri ahmaklar. Yerlerin ve göklerin böylesine muntazam güzellikte tesadüfen kendi başına geldiğini iddia etmeniz, onun bir sahih yaratıcısı olduğunu doğrulamamanız, ne kadar akdiedir, ne kadar doğrudur diye sorduğunda hepsi o anda susar, cevap veremezler. İmam Ebu Hanife O İmam Ebu Hanife Allah bana İmam Ebu Hanife'yi anlatmayı baştan sona doğumundan ölümüne kadar inşallah nasip etsin Allahümme emin. İmam Şafii İmam Ahmet bin Hanbeli İmam Malik İşte biz buradan ne anladık? Allah'ın vücudiyetine akli bir deli getirdi mi? Bir de kısa bir şey anlatayım. Eskiden köy enstitüleri denilen komünist öğretmenlerin yetiştirildiği dönemler vardı. Kemalistlerin naiklerin aktif oldukları, cumhuriyetin orta dönemleri diyebiliriz. Böyle komünist öğretmenler yetiştirirlerdi. İşte öyle bir komünist öğretmen okulda çocuklara Allah'ın varlığını inkar ettirecek konuşmaya başlar. Çocuklar tahtayı görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Elimdeki portakalı görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Çocuklar elimdeki kalemi görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Peki çocuklar Allah'ı görüyor musunuz? Görmüyoruz hocam. Demek ki gördükleriniz var, görmedikleriniz, görmediğiniz Allah'ta yoktur. Komünist öğretmen yani çocuklara Allah'ın varlığını inkar ettirecek. Tabi elhamdülillah gençlerden pırıl pırıl anne baba terbiyesinden ilminden geçmiş akıllı zeki kıvrak bir çocuk. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur evladım sor diyor. Hocam sizin aklınız var mı diyor. Var diyor. Peki hocam biz senin aklını göremiyoruz. O zaman aklınızı göremediğimiz için aklınız yok mu diye sorunca bir anda öğretmen şok oluyor. Şartel şamata, evet, şamata başlar şartel durur şartel işlemez. Kardeşler tabi ben sizi biraz dinlenmek için bunları anlattım. Bunlardan büyük dersler var. Allah Subhanehu ve Teala'nın vücudiyetine, O'nun varlığına çok büyük deliller var. O halde son noktamız, son cümlelerimiz. Biz Allahu u Teala'nın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatına iman ettiğimiz zaman ne yapmış oluruz? Allah'a iman etmiş oluruz. Zaten önümüzdeki dersimiz rububiyet tevhidine ve uluhiyet tevhidine Allah'ın izniyle değiniyor. Ben sizden İki kısma çalışmanızı istiyorum. Bir ve iki kısma, elimizden geldiğince bir ve iki kısım diyeceğim ama rububiyet başlı başına güzel bir konu. Üzerinde detayla, üzerinde durmamız gereken bir konu. Uluhiyet tevhidi de öyle. Eğer zamanımız olursa ikisini birlikte bitirmeye kalkarsa bitiririz. Eğer olmasa da sadece rububiyet tevhidine biliriz kardeşlerim. Tamam, burada kalıyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك